Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ala rasuluna Muhammedin ve ala eladihi ve sınıf yüzme Benküle sellemna ennen akla nakısın ve gayretami bir haddizati fi hakkı marifetil ahkam ilahiyye Celle Şehan Şöyle bir soru sorulsa dense ki geride söylenmişti bir bebekli konuşmamızda akıl nakıstır ilahi ahkamı anlamakta haddizatının akıl noksandır onu kabulündür. Dolayısıyla ve tazkiyeti. İçin akıl için tezkiye ve tasfiye hasûlundan sonra yani kendini temizleyip arındırıp olduktan sonra akıl için neden hasıl olmaz olmasın. Lahu münasebetun ve tessalul bil hakikin bir mertebe-i dilcub tarakataset. Vücub mertebesi Mevlana tarasının yüce makamıdır. Onunla itibatlanmak için keyifsiz bir şekilde ittisal için bir münasebet neden hasil etmesin? akılda da arınıp teski ederse Allah-u Teala dan direkt aşyamı fe akuzul aşyamı minhunaki bitikten münasebet ticareti. Durumda bu münasebeti de o makamdan aşyama alır, direkt kendisi alır. La yuhtaju hinezin ileribaset, la yuhtaju hinezin ileribaset. Durumda Bir sette gönderilmesine gerek kalmaz ki peygamberi biliyorsunuz. Melek vasıtasıyla eşede vahiy geldi. Bu vahiyin gelmesi aracılığıyla peygambere düşünlerin bildirilmesi, peygamberin de bize bildirmesine bir sete gerek kalmaz. Akıl arındıktan sonra, bakıldıktan sonra, tezkih ettikten sonra direkt ahkamı neden almasın için cahiz olmasın denirse öcü mücevap veririm. Ennel akle veyin hasrı lehu tilke münasebeti vületti salih. Akıl için böyle bir münasebet ve iktisal alaka hasıl olsa bile وَلَكِنْ لَا يَزُولَ عَنُوا تَعَنُكُ بِهَازَ الْجِسْمِ الْهَيُّلَانِهِ بِالْكُلِّيَ Tamamıyla heyyulani maddesel olan şu bedenden aklın alakası asla gitmez. Dolayısıyla وَلَا يَصُلُ لَهُ التَّجَرُّتُ تَعَنُمُ Tam bir arınmak, pak olmak akıl için hasıl olmaz. bu فَتَكُونُ kuvvetül الْوَهْمِيَتُ Akıbili daimen vehmi vehim kuvveti onun peşinde devamlı onu takip eder, devamlı onun gölgesi altına kalır. Rattat rukül kuvvetül mütehayyiletü zeyle hayali asla asla onun hayal eteklerini tühayyül kuvveti bırakmaz. Çünkü hayal ve vehmin altında onun gölgesinde kalmaktan kurtlamaz. Tehiyünül kuvvetül kadabıyetü ve şehviyetü ustahibetine nillehu hicime zaman her zaman tüm tüm zamanlarda. Şehvet ve gazap kuvvetleri de onunla beraber olur, birlikte olur. Çünkü bedenle berabersin. Bedenin arzuları var, istekleri var. Bedenin alıştığı şeyler var. Onları akıl defedemiyor. Zarru ihtiyaçları var. Dolayısıyla onların etkisi altına kalır. Ve tekünü reziletül hırsi ve şerehi nedimeyhi fi kulli evan Her anda hırs ve şereh, açgözlülük duyguları olan iki tane rezil şey, rezil duygu onun hizmetçisi olur, onun hizmetinde olur. Sürekli onu hırsa ve aşk gözüyle seferdir. <gülüyor> Ela yafakü sehu ve min nabil insan İnsanın lavazmininden olan teğamsı şekilde insana bulunan sevgi almak ve unutmak hali ondan asla ayrılmaz. Ela galatul min ya bu hayatın Bu yaşantının, bu insan, Nebis'in yaşadığı ortamın hassası olan hata ve noksanlık yapmak ondan ayrılmaz. Böylece felakülünün aklı yüzden, hakikiyen hariyen bil itimağı. Kendisine güvenmeye asla akıl bu durumda layık olmaz, uygun olmaz. Fela tekünün ahkamül mehuzetü bi onun vasıtasıyla alınan bir olmaz. Masuneten mines min sultanil vehmi tesrukül hayali. Hayal ve vehmin tasarrufundan, hayalin tasarrufundan, vehmin sultası, sultası altından korumuş olamaz. Öyle mahfuz eten min şahib hatayı, hata kokusundan korumuş olamaz. Nazır-ı Nettin, zanlı mahallinden uzaklaşmış olamaz. Bu etkenin altında olduğu için akıl mahfuz değildir. Bir hilafil melek, melek böyle değil. Feynû menezzehun anhâzi l şu sayılan kötü vasıplardan uzaktır. Enverrân anhâzi-l-rezâil, şu rezil- kuladan gelir. Feku'nun müstahikkan li'i'timadi, itimadı layık Zaten ütekünü ahkamul mültekaatu minhu, ondan almış olan şünler olur. Masuneten ve vehm şaybesinden korksundan korunmuş olur. hatayı nisan hata ve okumak da olur. Zaten hakkında Emin, emin lafzını cenab on onun hakkında bölmüştür. Yani her türlü şey, şeytanın hilesinden kaybetmekten, ayetleri bitirmekten, bozmaktan emin kılmıştır, mahfuz kılınmıştır Dolayısıyla her bakımdan masum olan melekler, veleğin, vahiy meleğini getirdiği vahiy, direkt Allah-u Teala'dan alınıp Efendimiz'e peygamberi e yemiştir. Peygamber de onu bize tebliğ etmiştir. Tebliğde Hönsasiyam gerekli himmetini göstererek ümmeti ahkam-ı haberdar etmiştir. Peygamber biliyorsunuz vasıfları bir tanesi de tebliğ şeriatdır. Şeriatdan hiçbir şey gizlemezler. Dolayısıyla hazır Cenab-ı bu sistemi kurmuş. Melek vasıtasıyla peygamberine vahileri indirmiş. Onun vahilerin peygambere gelmesi biset olayın zuhuru bizim için rahmet olmuştur. Zaten ahir-i kerimede ve ma'ir serinah illa rahmetin lalemin. Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik bu bak. ı bu rahmeti kabul edip ondan istifade etmek lazım. Akıllı da eşlik kurcalamak lazım. Yahu sülkü bazı evkat bazı vakitlerde hissediliyor ki ennel ahkâmmel me'huzete bi'likâ-i ruhaniyin. Mesela ruhanilerle kavuşmakla ruhların yani ruhu kuvvetli olan zatlarla buluşmaları anında alınan bir takım hükümler. el marifel mütekâdhe minhum. Ona da alınan takım marifetler. Yani biliyorsunuz üveysidir. Nasıl ki Vesel Karani, Vesel Karani Efendimiz Aleyhisselam görmedi halde onun nuru, onu terbiye etti. Aynı şekilde manevi tasarrufu, manevi gücü, manevi kabiliyet olan zatlar hayatta olsun, ahirette olsun onların ruhları birbirleriyle etibat kurabiliyor. Buna cana bak müsaade ediyor. Bu aklın dışında bir şey değil. insan annesinin babasında ölmüş yakınları görür. Ondan ikaz alır. E bu oluyorsa Allah katında tertemiz olan kalite olan diyelim yani, tabiri caizse kaliteli olan müminlerin de ruhları Allah'ın izniyle bazı şeylere kadirdir. Bunda kitaplar yazıyor. Taftazanenin eserlerinde bu var. Dolayısıyla o ruhanilerle görüşme anında alın bir takım marifetler, bir takım ilhamlar, bir takım şeyler yani bir takım marifetler, ince ilimler minhum yandan bu ileha fi esna-i tebliğha, onların tebliğ anında onlara katılıyor. İl kuva ve ha havası kuvvetlerle ve hislerle tebliğ anında yani onu ağızla söyleyeceksin, ifade edeceksin. Bu anda hafza ruhla almış. Ona eklenir. katılır. durum katlı matil, müsellemeti, gayru sıhatı katıyor. Doğru olmayan bir takım tasdik edilen mukaddimeler, bazı öncül girişler, bazı öncü mukaddim yani kadiyelerdeki kullanılan sura cuba gibi mantıklı bir tabirdir. Ama sözün söylenmesinden evvel bir takım şeyler ona ekleniyor. El hasretin min vehmi vel hayal. Ama o mukaddimeler, o giren şeyler hayal ve vehim tarafından katılıyor. Ev veya onun hayal ve vehimin gayrısından olan bir etkenle o alınan ruhani şeylere Fazla şeyler elave oluyor. Vakti yarın kişinin elinde olmaksızın ya yani şöyle ki la mümkünü temiz züha fiziksel vakti antilisel akşamı o kat katışan şeyleri o vakitte diğer hükümlerden ayırmak mümkün olmuyor. Avrupa mançokları yaz sulu zahit etti vaktin akar başka vakitte de o temiz olabiliyor. Kendisine aktarılan bilgiler şudur. Kat sonra katılanlar bunları diye ayırma imkân olabiliyor. Avrupa'ma la yaz sulu bazı yerde bu olmuyor. Bu durumu felacelene. Ya işte bu ilimlere çaresiz arz olur gelir ve vasitatim hala tatik tilkeleri mukattimat o katılan katimelerin karışması sebebiyle etel kizb yalan heti yalan olma durumu yanlış olma durumu katılır takudur takrzu bi bu sebizkar an entekune muhtemiden aleyha onlara itimat etmekten itimatlı duruma düşmüş Bak burada demek istiyor yani ilham ilim sebep değildir. İlim kaynağı değildir. ilim peygamberin gelmesiyle bildirmiştir, Kur'an'dır. Sadık haberdir. Mütevadir haberdir. Akıl ve vehim ve ilham dinimizde kati hüküm olmuyor. Neden? Çünkü onda etkenler var. İşte bak ilhama bile karışabiliyor. Hatta şeytan Hümsasem'e müdahale etmeye çalıştı ama Cenab-ı Hak onu tefetti. Hümsasem ve vahiy korumuştur. O yüzden korunmuştur, Mahfuz, Mahfuzdur. Ma, veli masum değildir. İlham yüzde yüz doğru değildir. Sahih ilham zamanla açığa çıkar. Şerata sünnete uygun olduğu zaman açığa çıkar. Dolayısıyla Arap Hazretleri bu durumun inceliklerine vakıf olduğundan bunu beyan ediyor. Herkesin ilhamına, keşfine güvenilmez demek ki. olması lazım. Yani üstüne seniye uygun olması lazım. Dolayısıyla o katışan şeyler sebebiyle bazı şeyler bu ilhamlar yalancı, yanlış duruma çıkıyor demek istiyor. Bu yüzden Akıl da bu tasarrufların altındadır. Akıl da bu etkenlerin altındadır. Akıl müstakil olarak genelattan direkt ilimleri alamaz. Yani peygamberlerden çıkartamaz. Veyahut da şöyle deriz. Emnekûlü enne usûle tezkiyeti ve tasfiyeti, aklın tezkiye ve tasfiyesinin hasıl olması o da menutun bitiyanil amâri salihâti. Salih amellerinin işlemesine bağlıdır. Hakkı Bunlar da allah Teala'nın hazirlerin razı olduğu şeylerdir. ve bunların bilinmesi de mekufetun alel gibi peygamberin göndermesine bağlıdır peygamber namazın niyazı hakkı hakikati doğru eri razul neşir razul neşir benzerik dolayısıyla fırâtest-i usûl hakikat tasviyeti ve teskîti tasviyenin hakikati teskîn hakikati hasıl olmaz bidun el bi'sati peygamber olmaksızın peygamber göndermeden kişinin nasıl amel edeceğini bilemez tasvip ve tezkîp edemez ve safo hasulu'l kuffar vel fısak fazla fasıklık tercih için hasulan safilik hali var ona ne dersin denirse rivo safa'un nefsi ruhu nefsin safa sıdır la safa'u'l kalbin ruhun safası değildir safa'un nefsi nefsin safası la yzidu şey'en gairu dalalatihi sapıktan başka bir şey artırmaz la yurisu şey'en gairu khasareti kustan zarar ziyandan başka bir şey ortaya çıkarmaz şu bazı umur'ul gayriye'tiziz yasulü'l kuffar vel fısak kafir ve fasıkların bazılarına has olan gaybi işleri bilmek hâli nefisleri saf olduğunda azam mesela yemek yemiyor, az yiyor, uyumuyor, yatmıyor, uyumuyor. Böyle nefsini etmeye çalışıyor. Bakıyorsun çivi üzerinde yatıyor. Ne yapıyor? Havada uçuyor. Bu gibi nedir? İstiracın fi hakkıhim. Onların hakkında istirac'tir. Yani kötü bir ilerlemedir. yuksadu bihi helakuhum onların ve hasaretuhum. Onların bununla helak ve hususuna düşmeleri kast i̇şte şeytan ne oldu? Kötü yolda ona Cenab-ı Hak izin verdi. Firavun 400 sene yaşamış 300 küsür sene başı ağrımamış diş ağrımamış. Hiç mekruk şey görmemiş. O yüzden kendini ilah iddia etti. İşte onlara verilen nimet ne oluyor? İstitraş olmuş. İşte Amerika'nın Avrupa'nın elindeki nimetler bu buluşlar, bu teknik teknoloji onlara istitraş olmuş oluyor. Halbuki onu Allah'tan bilseler ne olacak? Şükür olacak. Allah şükür olacak. Değilse istidrac olmuş olur. Onların helakine vesile olmuş oluyor. bu beladan cenab bizi kurtarsın, muhafaza etsin. Bir hürmeti Seyyidül Murselin aleyhi ve aleyhi salatu selam. Resulullah Efendimizin mağlup oluşunun hürmetine bizi bu telviden muhafaza etsin. Ve daha açısı çıktı min hazet takik. Bu açıklamadan anlaşıldığı ki en de tekalifu şer'iyyata's-sabitete min tariki'l-biseeti vasıtasıyla isret vasıtasıyla sabit olan şerif teklifler, hükümler rahmettir, rahmettir. Bizler için rahmettir. لَا كَمَا زِعَمُوا الْمِنْكِرُونَ Münkürlerin yanlış anlattıkları gibi değil. Aleyha bunun üzerine bu ayetleri, bu hükümleri inkar edenlerin مِنَ الْمُلَاحِدَةِ وَالْزَنَادِقَةِ zındık ve mülhid, sapmış, sünnetten ayrılmış, dinden çıkmış, sapıkların anladığı gibi değil. مِنْ اِتِقَادِهَا تُلْفَتَنْ Bunlar külfet diye diyorlar. Bunlar bir zahmet. Ve gayrı ı makuletin. Ak Aklı bunlar. Diyorlar. Bu sözler nedir? Yanlıştır. Sapıntarın sözdür. Hatta kardeşe söylüyorlar. Ey şefkatin fi ibadet bi umurin şakkatin. Ve ibadetlerle, sorumluluklarla kullara teklif edilmekten nerede rahmet var? Nerede şefkat var? Diyorlar. Sümme yukallihumuna denir. <gülüyor> Men amel edim kitaza teklif kim bu tekliflerin terince amedirse ya duhulun cennete cennete girer. Men ila teklifü kim bunların zıttını emirlerin zıttını yaparsa ya duhulun cehenneme girer. Kefele mükellefuna bu durumda nasıl teklif olunmasınlar ki belli yetrüfüün kendi kendalını bırakılsınlar. Yani köle ona yesinler ve namına uysunlar ve onunla yürüyüp gitsinler ala davri kuliyim. Bu fıtrata tabiyiyim. Kâvla'na göre, tabiatlara göre, istediğimi çevrene göre olsunlar. Öyle mi? Ene ay alemu hauler kubasaul şu zarar ve ziyan dölan habis kötü adamlar bilmediler mi? Enne şükre'l munimi vacibun aklen. Nimet veren zata şükretmek aklen de vaciptir. Bir kahvenin, bir fincan kahvenin koku hatırı var diyorsun. Bir cigaranın hatırı var diyorsun. Ya... Bunların hatırı var da kainatın sahibinin hatırı yok mu? Sana bağlan nimet vermiş. Gözünü kaça satarsın? Kulağını kaça verirsin? Fiyat biçemiyorsun değil mi? O zaman sabahtan aşama kadar secdesen gene şükretmiş olamayız. Niye çünkü o secde o secdede de bir şükür gerektiriyor. O da bir nimettir, bir nimettir. Bazı <gülüyor> tekelifat, şu teklifler şeriatın şu teklifleri veya <gülüyor> nükeyfiyeti edaş, zalike şükrişte Allah Teala nasıl şükredileceğini açıklamadır. de ki onu teklif akli akılla da tekliflerin kullara hükümlüklerin verilmesi sorumlulukların verilmesi akla de vaciptir akıl da bunu gerektirir ezenen nizam-ı hazır şu alemin nizamı da intizam-ı emrihi şu alemin intizam üzere olması da menut bi hazet şu teklife bağlıdır şu hükümler olacak ki alem nizam-ı olsun fe in izat turike hadin ala tavrihi Herkes kendi hali üzere da olsa ve halü ala ta'bihi kalsa la yasuru fihi gayr gayru şirk ve fesattan başka bir şey ortaya çıkmaz. Atadi kullu muhvisun ala nefsil akar ve mali. Her hevesli nefsineki kişi başkasının nefsine ve malına saldırır. Etkali ve kötü niyetle başkasının üzerine hakim olur, galip olur. eziyir nefsehu indademiz zevaciri şeriyeti emanihha bir mani engel olmadığı zaman kendin hepsini say eder ve da yugayrahu da say eder başkasına zarar verir yazın bil suvanu Allahu Teala bunu sanırız istan böyle mümkün kıssas hayatun yahul ba'i akıl sizin hayatınız vardır kıssas olursa iğden olursa yani katil yapmaz başkasını öldürmez Kısas da böyle hayat vardır. Kısa var dendiği zaman iki kişi kurtarıyor. İki taraf kurtarıyor. Hatta iki tarafın aileleri de kurtarıyor. Kan davası kalkıyor. Ama adam biliyor ki ben adam öldürsem 10 sene sonra 15 sene sonra çıkacağım. Af var. Paraya bastıracağım falan filan. Öldürmeye devam ediyor. Hatta katilin birisi yakalanmış da kaç kişi öldürülmüş. Hapishaneden çıktı, tekrar gitti. Ak Düşmanının akrabalarını öldürdü. Tekrar yakalandı. Diyor ki "Sahada çıktığım zaman bir daha çıkarsam diyor öldüreceğim." diyor. Adam ondan fazla 14 on, on kişi öldürmüş. İçeri biraz çıkarsam tekrar ödüreceğim diyor. Ya katil için serbestlik olursa masum insanlar ne yapacak? Dolayısıyla şeriatın dinin men ettiği, yasak ettiği hususların olması lazım ki insan geri dursun, kendine başkasına zarar vermesin. O yüzden bunların da olması rahmettir işte bak. Emirlerin, hükümlerin olması o o da bir rahmet, büyük rahmettir. Evinde kur, yatuş ederiz. İnne Teala malikün aletlak. Mutlak malik Allah'tır. Ribadukulum memalik u herkes Allah'ın kullardır. Fe kullu ve tasarruf yezrih alehim hangi hüküm ve tasarruf ki onu o kullar üzerine icra ediyor ve aynul hayr ve salahihum o Allahu Teala'nın kullar üzerine uygulansoldu o hükümler salah ve hayrın ta kendisidir. bak bu alemde fesat ve zulüm şahibesinden uzaktır cenab Alemde hiç kimseye zulmetmez. Fesadı sevmez. La yes yüs elu yaptığından sorulmaz. Kullar sordu ama Mevla tarihde sorulmaz. Fein etekale cemina ile nâr bütün insanları cehenneme soksa ve azabı bil azabil ebedihi ebedi azab ile ona azab etse fe le lil itirazi. Bu onun ona karşı bir itirazdan mahal olmaz. İtiraz edilmez Burası tasarrufunu fi mulk gayri başkasının hakkında başkasının malında tasarruf etmiş değildir ki hatta teşüne fihi şaibetul cevr orada zulüm kokusu olsun. Başkasının malı diye ki bütün alem onundur. fi emlâşinâ elimizdeki mallarda bizim tasarrufumuz böyle değil. Elleti kulluhâ emlâşû tâle kulluk hakta bütün mallar Allah'tanın mülküdür. Ve cemîu tasarrufâtü minnâ minnâ bizdena bütün sarflar ya bu mülkten bu malda aynı zulmü zulmü takendisidir. Onun iznı olmadan yapılan sarf mümkündür. Fenes sahibi şer çünkü şer sahibi şu mülkü şu malın mülkü bize nispet etti. Bize onlar verdi bir sebebi bazı maslahayı bir takım maslahatlar sevilir. Ve illâ ve illâ tesebbu'l masadir. Fehiye filkat'i Teala. Onlar hepsi aslında Allah'ın mülküdür. cevazı tasarrufuna فيها ummüşte bizim tasarrufumuz maksut tasarrufumuzun caiz olması maksuru alal kadri lezi tebzehu leha el maliku alatlak mutlak malik olan mevlamızın cevaz verdiği ve bahahu buh kıldığı şekilde olursa o takdir üzere o miktar üzere olursa o zaman bizim tasarrufumuz caizdir onun dışına çıkılınca hakkın garısına çıkınca nedir o zulümdür şu i̇şte halde bu meseleyi bariz lazım, şerri teklifleri rahmet filerek severek, eller res vel aynı diyerek başının gözünün diyerek namazı severek kılmak lazım, iman matilerini olduğu gibi kabullenmek lazım. Niye böyle? Niçin böyle? Demenek lazım. Lime la dediğin zaman mahrum olursun, itikadın bozulur. Kelamcının değil de kömürcünün imanı, kocagari iman ederler lazım. Yani İslam'dan duydu her şeyi pürüzsüz kabul edecek. Ya, ilmi olarak araştırma olur. Niçin böyle diye araştırırsan mutlaka kayarsın. Bütün bu kayan mezhepler ayetle, hadislerle i kaymışlardır. Hepsinde bir ayet, birkaç ayet hadis vardır. Yanlış anlamışlar. Fi kulübihim zeyhun. Onların kalplerinde yerlik var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müştehit imamlarının anladığı gibi anlamamışlar. Üstelik de kalkıp selefiyi izliyor diyorlar. Yani biz selefi salihinin yolundayız diyorlar. Ne alakası var? Selefi Salihin Efendimiz Aleyhisselam'ın yolundaydı. Ashab-ı Kiram'ın yolundaydı. ashab kiramın kendileriydi. Tabi'nin kendileriydi. Onların sözleri, açıklamaları, eserleri mevcut. İmam-ı Azam da rahmetullahi de seleftir. Selefi salihindir. İmam-ı Şafi'de, yani müştehit imamlar da o dönemde yaşamışlar. Onlara tabi olsana, kalkıyorsun kendi başına başka bir yol çiziyorsun. O zaman ayrılık işte. Kim ayrılırsa o kendisi ayrılmıştır. Allah-u Resul'ün ayrılan O ayrılıktadır. Onların ayrılığı kendilerine zarar verir. En üstünde Allah'ın rızası üzere bir cemaat kıyamete kadar olacaktır. Onlara hiçbir şaşkınlar, kötü insanlar zarar veremeyecektir. Ta ki Allah'ın emir gelene kadar, allah Teala'nın emir gelip, dinini bütün dünyaya hakim ettiği zaman zaten iş ortaya çıkacaktır. İyiv-i valeddin Külli ayeti gerçekten o zaman tahakkuk edecektir. Dinini bütün dinler üzerine galip edecek. İlmi münazira sahasında İslam zaten galiptir. Karşınlaşmış bir dinin sözü olmaz. Diyeleri batıldır, İslam galiptir. Bir de İslam dininin tatbikiyle galip olması var. Osmanlı döneminde 10 milyon kilometre karaya hakim oldu. Ama dünyanın tamamına olmadı. Güneşin girdiği yere İslam girecek, gecenin girdiği yere İslam girecek. Bunlar tabi ağır zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın döneminde olacak olan şeylerdir. Bunlar kitaplarda haber verilmiştir. Tabii ki bu yeniciler akılcılar bunu inkar eder. Onların derdi gücü o değil. Onlar derdi gücü menfaat, şakşak şak, para desinler. Hak katı açıklamak isteyen insan dinleyenleri ihtilafa sokmaz. Dinleyenlerin kafasını karıştırmaz. Erhsenet ulemasının görüşlerini açıklar. Onlara sadık olduğunu beyan eder. O yolu canlandırmaya çalışır. Böylece ümmetin birliğine vesile olur. Değilse Gördüğünüz gibi şu anda tefrika gittikçe çoğalıyor. Sen ama bizi er sevade Sünnet'ten, Sevad Azam'dan dostların yolundan ayırmasın. Velhamdülillah.